Allah'ı rahmanı rahim, ilahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraj ettim, kitabını kendime minaj ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, lütfuna geldim, hidayetine sığındım, kapına geldim, kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni. Doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hil atı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server asfiya kıldın. Hatem enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Sallatu selam, tahiyatu ikram. Her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına, etbaına ya Rabb. Kıymetli dostlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır efendinin, hoca efendinin tefsirine başladığı dua ile başladık. Zira bu gece benim de muhterem hocamın da içinde bir mevlid kandili sevinci var. Mevlid kandili geride kaldı ama biz bugünkü programdan itibaren artık meselenin ilmi, felsefi, sosyolojik ad yapısı oluştu. İlk iki bölümde nasıl bir ortam olduğunu anlattık. Bir peygambere neden ihtiyaç duyulduğunu, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nasıl bir toplumu düzeltmek üzere gönderildiğini o toplumun tahlilini yaptık. Efendimiz aleyhissalatü Vesselam geldiği Mekke'nin coğrafi konumunun tebliğ stratejisi açısından önemini konuştuk işaret ettik ve artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifine geldi sıra lakin Dünyayı teşrif etmeden evvel de bazı işaretler var. Birazcık oradan girizgahla başlayıp bugün iki cihan serveri efendimizin çocukluğunu konuşmaya çalışacağız. Hocamız da bizlerle beraber hoş geldiniz hocam. Eyvallah. Nasılsınız hoş. hocam? Elhamdülillah şükründen ağacım. Ramazanla aranız nasıl hocam? Birazcık şöyle bir gündemden Vallahi de Ramazanla sorayım. Ramazanla iyi olmaz mı? <gülüyor> i̇nşallah bizim aramız onunla iyi de onun da bizimle aramı, arası iyi olur. İnşallah. O hep hoş gelir de inşallah bizi hoş bulur bizi de hoş eder Amin. aleme de bırakır o güzelliğini gider biz de o güzellikle adam oluruz Eyvallah. hep ben öyle bir cümle kullanırım Ramazan'da arkadaşlar bilir bu Ramazan'da da adam olmazsak daha ne zaman olacağız ya. Ramazan adam olma ayıdır İnşallah hepimizi adam eder bu Ramazan Amin. Rahmet getirir, mağfiret getirir, kurtuluş getirir biz de onunla inşallah bu dünyamızı imar etmenin yollarını Amin. buluruz. Derler ki eskiler Cenab-ı Hak bazen e, ikramına musibet elbisesi giydirip gönderir. Aynen. Biz kullar bunu anlamayız. Sanki bu virüste birazcık öyle oldu mu Gelecek hocam? Sizce? eğer biz tam iyi değerlendirebilirsek. Ha, o bize bağlı yani değil mi? Yani kesinlikle her musibet aslında arkasındaki büyük bir müjdenin de habercisidir hı hı. ama yeter ki biz gerçekten ders olarak anlayabilelim ve musibetin bize vermek istediği mesajı anlayalım o mesajı da hayatımızda istenilen oranda tesis edelim bu olursa eğer her büyük musibetin arkasından kesinlikle bir müjde gelmiştir. Şimdi de bakın biraz sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu doğumunu konuşacağız. Öncesinde bir musibet vardı musibetten sonra bir rahmet oldu, <gülüyor> rahmetten sonra da bir doğum oldu. Dolayısıyla tam olarak anladığımız zaman hiçbir şey aslında bizim için öyle ortalığı velveleye verecek işte farklı bir biçimde yorumlayacak bir şey değil aslında büyük büyük müjdeleri içerisinde barındıran bir rahmet yağmurudur yeter ki öyle anlasın. Yeter ki de biz öyle algılayabiliriz. Peki hocam şimdi siz de değindiniz hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen dünyayı teşrifinden evvel Kur'an-ı Kerim'de de geçen o fil vakasından onun nübüvvetle nasıl bir ilişkisi vardı hocam? Tabii çok yakın bir ilişkisi var vahye konu olan biri bir Hı. mesele işte fil süresi hepimizin evet. teravihlerde de şimdi okuduğumuz o sürede aktarılan bir mesele ama olayın biraz daha öncesine bizim gitmemiz lazım dünkü de derste söyledik aslında. Zemzem meselesi. Hmm. Abdulmuttalib Zemzem kuyusunu oğlu Haris ile birlikte aramaya başladığında Mekkeliler dediler ki bu Abdulmuttalib yine başımıza bir iş açacak. Önce kınadılar, sonra sevindiler. Fil vakasında da önce kınıyorlar, sonra seviniyorlar. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberliğini ilan ettiğinde önce kınıyorlar, sonra seviniyorlar. Yani rahmet farklı bir biçimde bir bedelle geliyor öyle rahmet kendiliğinden gelmiyor ama fil vakası çok daha farklı bir şey nasıl? Nasıl hocam? Özellikle Ebrehe Yemen kralı o günlü Yemen kralı Habeşistan'a bağlı aslında Yemen'in valisidir Ebrehe işte hem kendi ahalisine hem de işte valiliğini yaptığı o krallığa karşı kendisini ispat etmek için koca bir kilise yapıyor diyor ki ben bu kiliseyi yaparsam insanların gönüllerini oraya doğru kaydırırım. Çünkü o gün merkez Kabe, hı hı. insanlar oraya gidiyor. insanlar oraya farklı bir şey anlam yüklüyorlar. O manada bazı şeyleri hep konuştukları için Ebrehe ben eğer daha güzel, ihtişamlı bir bina yaparsam insanları buraya alabilirim diyor. Çünkü Ebrehe'nin mantığı ki Ebreheler bugün de var. Bütün tevecühü binada zannediyor. Yaparsak hmm. koca bir bina, gösterişli bir bina, büyük bir bina işi hallederiz diyor. Hmm. Aslında bina inşaattır, asıl olan imardır. Asıl olan ihya'dır. İhya'dır yani. O işin de eğer ibadet boyutu varsa onu verecek olan sadece ve sadece Allah'tır. Benim şu anda şu söyleyeceğim cümleyi inşallah kardeşlerim iyi not alacaklar. Alıyorlar hocam Kutsallığın hepsi. Kutsallığın kaynağı sadece ve sadece El Kudüs olan Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse bir şeyi kutsal sayamaz. Allah'tır kutsal sayacak olan hı hı. ve Kabe'yi de Allah kutsuyor. Yeryüzünün en sade binasını yeryüzünün en görkemli haline getiriyor. Ne var Kabe'de? Dört, i̇şte duvar. dört duvar yani bir şey yok ama biz oranın karşısına durunca kalbimiz duruyor. Çünkü Allah bir cazibe yüklemiş oraya işte anlamıyor Ebrehe. Anlamadığı için de zannediyor ki ben yıkarsam Kabe'yi insanları yöneltebilirim yaptığım kiliseye. Koca bir ordu 60 bin sayısı dan bahsediliyor Filler ve fillerle en başta da adı Mahmut ya da Mahmut olan bir fil var ki o fili özel getirmiş fillerin başındaki birisi hmm. onunla beraber Yemen'den çıkmış geliyor şimdi haritadan da görürüz Görelim o hocam. güzergahı. Hı hı. Güzergahtan da zaten anlayacaklar baya bir uzun bir mesafe Yemen'den bakın Sana'dan Mekke'yi Mükerreme'ye kadar yol güzergahı da bu şekilde katıp kattırıştırıyor önüne neleri varsa yıka yıka geliyor. Ne kadar mesafedir hocam bir burası? Kilometre olarak şu anda ha. hatırlamıyorum yanlış bir rakam Hı -hı. vermeyelim ama epey bir var Epey bir, mesafe, mesafe, var çünkü, epey bir mesafe var. O mesafeyi kaç günlük bir yolla geliyor Hı -hı. ve gelirken işte Mekke'yi Mükerreme'ye yaklaştığında Muhammes Vadisi şu anda da orası bilinir. Hı hı. Özellikle hac ve umre için gidenler muhakkak orada durmuş orayı Hemen ziyaret etmişlerdir. Hemen Mekke'nin girişinde değil mi hocam? Girişinde mi yani orası hı hı. tam Müzdelife ile Mina arasındaki bir boşluk yani hı hı. orası bir özel vadidir zaten hı hı. oraya gelip konaklıyor evet. ve oraya geldiği zaman da Abdülmuttalib'e ait de 200 deveyi El, el almış, başkalarının mallarını da almış, Abdülmuttalip kimdi? Abdülmuttalip de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, evet. haberdar oluyor tabi Abdülmuttalip bundan ne yapacak 60 bin kişilik bir ordu var, Mekke'de ordu yok karşı koyabilecek bir güç yok bir ders vermek istiyor aslında Ebrehe'ye bazıları bunu anlamıyorlar diyorlar ki nasıl oldu ki Abdülmuttalip hiç karşı koymadı ve develerinin peşine düştü. Develerinin peşine falan düştü yok Ebrehe de öyle anladı hmm. ama orada bir ders vermek istiyor ama Ebrehe anlamadı. Bugünkülerden bugünkülerin bazıları da anlamıyor. Geldi Ebrehe'nin karşısına Ebrehe'ye dedi ki Beytin sahibi ben değilim onun sahibi Allah. Ben o develerin sahibiyim develeri bana ver dedi. Ebrehe dedi ki ya ben seni heybetli bir adam gördüm dedim ki bu adam Allah'ın evi dedikleri o evi savunacaklar o ev için benimle konuşacaklar. Sen o develerin peşine şey, düşmüşsün. Sen develer için bana düşmüşsün ama Abdülmuttalip aynı şeyi yine söyledi ya develer benim, benim ben Beyt'in sahibi değilim ki onun için bir şey söyleyeyim aslında çok önemli bir mesaj veriyor. Yani neyle uğraştığının farkında, farkında mısın? mısın? Kime savaş açtığının Aynen. farkında mısın? Yani o evin sahibi koruyacak sen öyle geliyorsun da işte 60 bin kişiye güveniyorsun, fillere güveniyorsun neyle gelirsen gel o evin sahibi o evi koruyacak. Bunun üzerine Ebrehe veriyor develeri, Abdülmuttalip alıyor develeri geliyor hepsini kurban ediyor ve orada dua ediyor Allah'a. Allah'ım diyor sen bilirsin. Ahaliye de diyor ki boşaltın burayı. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. 200'de 200 devenin ki 200'inde kurban ediyor. Ve diyor ki biz yapabileceğimiz bir şey yok. Onlara da karşı koyamayacağımız için çekilerim dağlara. Bakalım Allah ne yapacak. Ve Ebrehe oradan o vadiden harekete geçmek için bir şekliyle yola koyulacağı anda oradaki filler hareket etmiyor. Özellikle baştaki fil olan o mamut hareket etmiyor. Yönünü Kabe'ye çeviriyorlar duruyor, terse çeviriyorlar hareket ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Hudeybiye'de bu hatırayı bize hatırlatacak. Hudeybiye'de ileriye gitmelerine müsaade edilmedi ya. Deveyi engelleyen bizi engelledi diye. Aynen Allah'tır geri çevirmek isteyen dolayısıyla Allah çevir. Teslim olalım. Orada o mesajı da anlamıyor Ebrehe. Hı -hı. Yine diretiyor. İşte o anda semada bir karartı beliriyor. Bölgenin o güne kadar hiç görmediği Ebabil kuşları gagalarında işte tırnaklarında taşlar getiriyorlar Kur'an'ın söylediği o taşlar. O taşları gidip attığı anda o taşlar filleri deviriyor. O taşlar kime değerse onun böyle sanki bir kurşun yemiş gibi bir şekilde yere deviriyor ve ekinler gibi orada birçok insanın katline sebebiyet veriyor. Sadece hep orada ölmüyor. Bir mucize gerçekleşecek ve mucize her tarafa yayılacak. Kaçan kaçana gidenler olacak yolda ölenler olacak, Yemen'e kadar sürecek askerlerin kaçışı ve gidenler o büyük mucizenin haberini götürecekler ha. ve bölge bir anda çalkalanacak o güne kadar Kabe'nin kutsiyeti zaten insanların zihninde böyle bir mucizeye de şahit olduklarından sonra artık o mucizenin o kutsiyetin öyle bir konuşması olacak ki insanlar hep onun meselesini gündemedi. Yani Rabbim o kafirlerden kimisini öldürmüyorsa onlara da hizmet ettirmek ettiriyor. için öldürdü. Onların üzerinden mesajı uçuruyor evet. diğer taraflara, Ebrehe de tabi orada ölenlerden birisi oluyor. O gün oraya gelip orada kalan ve olayın canlı şahitlerinden bir tanesi de bugün çok onun adını alacağız. onlardan bir tanesi Ümmü Eymen anamız. Hı hı. Ümmü Eymen annemiz o gün oraya gelenlerden artık gitmiyor köle olarak ya pazarda ya da direkt Abdülmuttalib'e veriliyor. Abdülmuttalib'in yanında kaldıktan sonra Ümmü Eymen daha sonra Abdullah'ın kölesi olarak Abdullah'a hediye ediliyor. O Ümmü Eymen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de annelerinden olacak. Bugün beş tane anneyi anacağız isimlerini. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine'dir. Bir diğeri ilk süt annesi olan Süveybe'dir. Bir diğeri diğer süt annesi olan Halime'dir. Bir diğeri annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmi İmen'dir. Bir diğeri de Hz Ali'nin annesi Ebu Talib'in hanımı olan Allah Resulü'nün yengesi ama Annemden sonra annem dediği ikinci kadın olan Fatma Bintese'dir. Ne bin kadar tersedir. çok emeği var Fatma Bintese'dir. Evet bu 5 tane anne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında farklı bir yeri var ama burada Ümmü demişken bir cümle daha diyelim. Ümmü böyle anneliğiyle tarihe ismini yazdıran biri. Yani bazı sahabilere Cenab-ı Hak farklı farklı şeyler nasip ediyor. Dün andık mesela Erkam bin Ebil Erkam'ı. Erkam demek ev demek. Ümmü demek de anne demek. Hı hı. O anneliğinin de beş tane alanı var. Mesela ilk olarak Ümmü Muhammed oluyor daha efendimiz küçükken ona anne oluyor. Sonra biriyle evleniyor ondan Eymen diye bir ismi oluyor. Künye oradan zaten Üm Eymen oluyor. Sonra Zeyd bin Harise ile evleniyor, Üsame'yi doğuruyor, evet, Ümmü Üsame oluyor. oluyor. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduktan sonra da ona anne diye hitap ettiği için Ümmü Nebi oluyor aradan 14 asır geçmiş biz de anne diyoruz ona ümmü ümmet oluyor bizim de anamız ya. Var. o analığıyla hep bilindi hep de öyle bilinecek annelik onun üzerinden bir farklı bir biçimde tezahür edecek. Şimdi fil vakası böyle olduktan sonra bakışlar Abdülmuttalib'in üzerinde biraz daha farklı yoğunlaşıyor. yoğunlaşıyor. Zaten öyle bakın Haşim'den başlayan böyle yavaş yavaş gelen bir süreç var Haşim Muttalib'in babası ticari bir sefer için Medine'deyken, Yesrib'deyken Selma binti Amr'la evleniyor Neccar oğullarından, Gazze'ye gidiyor, Gazze'de de vefat ediyor Haşim. Onun için Araplar Gazzeliler, Gazze'ye Gazze'tu haşimdirler Haşim Haşim'in Gazze'si. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine ile bağı ta dedesinin babasıyla başlıyor. Dedesi Abdurmuzzan'ın babası Haşimle başlıyor. Selma o günlerde hamile bir oğlan çocuğu doğuruyor. Saçlarında beyazlık olduğu için adı Şeybe diye konuluyor. Sonra amcası Muttalip gidip Abdulmuttalip'i alıp getirdiğinde Abdulmuttalip diye anılıyor. Yani insanlar bilmediği için meselenin öncesini Muttalib'in kölesi diyorlar. Abdı mı? Abdülmuttalib. Ama aslında adı şey mi? Ama ha. şey mi unutulmuş. Ondan sonra biz de hep Abdülmuttalib diye anlıyoruz. Bunları niye söylüyoruz? Çünkü Ali seratül Efendimiz Yesrib'in hikayelerini dinleyecek daha çocukken dedesinden ve sonra o Yesribe Medine olduğu zaman imam olacak. Oralarda farklı bir bağ kuracak. Onun için fil vakasında ve vesselam efendimizin o geliş sürecine inanılmaz derecede bir zemin hazırlıyor. Zemzemle Abdülmuttalib'in evine başlayan teveccüh Fil vakasında doğru ve isabetli bir adım attığı için ve onun arkasından da büyük bir mucizeye herkes şahit olduğu için daha da farklılaşacak ve Abdülmuttalip artık Seyyidül kavm kavminin efendisi diye isimlendirilecek ona rekabet halinde olanlar bile ona artık saygı duymaya başlayacaklar. Hmm. Böyle bir süreç oluyor fil vakası ve 50 gün sonra da kutlu doğum gerçekleşiyor. Kutlu doğum gerçekleşmeden evvel de bazı mucizeler de tezahür ediyor, ediyor. dünyada. Onlara da kısaca değinmek ister misiniz yoksa Tabii direkt şeye ki. geçelim? En azından yani bu Bir mucizelerden birkaç tanesini kardeşlerimiz öğrenmiş olsunlar. Tamam. Bizim tarih kitaplarımızda o kutlu doğumun gerçekleştiği an ve onun öncesine dair çok rivayet var. Ancak ne kadarı gerçekten bunların sahi? Ne kadarı hakikat? ne kadar mecaz bu işin ayrı bir boyutu. Hmm. Mesela bizim edebiyatımızda, şiirlerimizde, mevlidimizde inanılmaz şeyler anlatır, anlatılır. Ama bu anlatılanların hepsinin hakikat olacak diye bir şey yok. Sava Köl, Gölü, işte kurudu deniyor, mecusilerin ateşi düştü deniyor falanca kilisenin düştü, şey deniyor. sütunları Putlar yıkıldı, yıkıldı diyor. diyor. Biz bunu hakikat olarak anlayabilmemiz için elimizde bir delil olmalı. Yok mu hocam? Bilmiyoruz ha. yani tarihi kaynaklarda var ama hiçbir hadis kaynağında bu bilgi geçmez. Hı. Ancak biz şunu biliyoruz ki gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak cihana getirdiği o mesajlarla söndü o ateşler. Hı hı. Onlar gerçekten söndü. Onlar söndüğü gibi işte putlar devrildi. Mecusilerin ateşi de söndü, işte diğerlerinin şeyleri de söndü. Dolayısıyla bir mecaz da olabilir yani bu. Sonraki o mecaz bir hakikat olarak da anlaşılmış olabilir. Anladım. Ancak bazı şeyler de var çok net. Nedir Mesela ne hocam? gibi? Hassan bin Sabit radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şairi. Kendisi Efendimiz'e anlatıyor yıllar sonra. Ya Resulallah diyor ben o günler 8 yaşındaydım bizim bilginlerimizden yani Yahudi bilginlerden bir tanesi Yesrib'in sokaklarında bağıra bağıra Gökteki yıldızı gördünüz mü? Gökteki yıldızı gördünüz mü? O son peygamber Ahmet'in yıldızıdır. Ahmet'in yıldızıdır diye haykırdı ve insanlar şaşırdılar Ahmet ney kim diye ama beklenen son peygamber insanların yüzyıllardır bekledikleri bir şey adının Ahmet olacağı belli, adının Muhammed olacağı belli. Bu eski kitaplarda aktarılan bir şey mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğumundan önce Araplarla işte İranlılar arasında bir savaş oluyor ve Araplar orada bir parola kullanıyorlar parola ya Muhammed. Allah nereden biliyorlar Allah. bunu? Çünkü geçmiş kitaplardan bunlar var zaten Kur'an'da Saf Suresinin 6. kitabın 6. ayetinde onun isimlerinin anılırken işte İncil'de Ahmet olarak anıldığını söylüyor ki biz şu anda mevcut tahrif olmuş Tevrat ve İncil metinlerinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dair vasıflar özellikler biliyoruz. Onlar bir tarafa Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an diyor ki bize onlar kendi öz çocuklarını tanır gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıyorlardı, tanıyorlardı. çünkü vasıflarını çok iyi biliyorlar. İbne Habib isimli alimimiz der ki o günlerde daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğmadan bölgede yedi tane Muhammed isminde şahıs var. Herkes o ismin Gelecek son nebinin ismi olduğunu biliyor ama Mekke bilmiyor bunu. Mekke'de böyle bir bilgi yok isim olarak da kullanılmıyor. Ama şöyle bir şey duymuştuk ilk olarak Muhammed ismi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verildi de. diye. Ha, Mekke için Mekke geçerli. Için geçerli. Ha. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adaşı olan bir sahabi var Muhammed İbni Besleme. Nereden bildi Muhammed? Medine'de, Yesrib'de 3 tane Muhammed var ha. sallallahu aleyhi ve Ama Mekke'de yok. Mekke'de yok. Ha. Mekke'de o isim bilinmiyor ve yadırganıyor da. Abdülmuttalip'e diyorlar ki nereden buldun bu ismi? Bu atalarımızın kullandığı ha. bir isim değil. Ama Abdülmuttalip'e o rüyada gösterilmiş o isim. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine'ye de rüyada gösterilmiş o isim. Dolayısıyla o isim öylece geliyor. Böyle bir zemin var şimdi. Gelelim biz doğuma. o doğma. Alemlerin... Nura kavuştuğu o doğuma. Zulümattan Siracen Münir ile aydınlığın en zirvesine varıldığı o doğuma. O doğumla aslında tarih yeniden yazılıyor. O doğumla bambaşka şeyler oluyor. Alemler gerçekten gerçek manada sahibine, reisine, sultanına kavuşmuş oluyor. Bu ifadeler İncil'de İsa aleyhisselamın diliyle söylenen alemin reisi ben gideyim ki alemin reisi gelsin diye kullanılıyor onun için kullandım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o doğumu biraz tarihlerde ihtilaflar var biz oralara girmiyoruz 12 Rebiyül evvel sabaha karşı olduğu söyleniyor güneşle doğuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Amine validemiz normal bir hamilelik süresi yaşıyor ama hiç sıkıntı çekmiyor ve rüyalar görüyor. Ben annem Aminenin rüyasıyım diyor biliyorsunuz efendimiz. Evet, evet. Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Aminenin de rüyasıyım diyor. Dua'da, müjdede, rüyada hep onun için. Rüyalar görüyor sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önce ve bir olağanüstü bir şeyler olacağını fark ediyor. Çünkü normal bir şey değil bir şeyler doğum. yolunda gitmiyor çünkü yani, yani. o ana kadar çok farklı şeyler yaşamış Amine validemiz. O kutlu doğuma şahit olan iki tane hanım var. O hanımlardan bir tanesi Abdurrahman İbni Af'ın annesi Şifa, bir diğeri de Osman bin Ebil As'ın annesi Fatıma ve bunlar yıllar sonra haklı olarak çok gururlanmış bir vaziyette biziz onun ebesi diyorlar. Hele şifa anamız yani Abdurrahman İbn Af'ın annesi olayın her şeyine şahit olmuş ve onları bize naklediyor. Şimdi bu noktada bizim edebiyatımızda işte hasais kitaplarımızda, khususiyet kitaplarımızda, delai kitaplarımızda çok farklı rivayetler var. O rivayetler o işin alanıdır. Biz oralara girmeyelim ama bildiğimiz bir şey var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insani anlamda nasıl oluşuyorsa o doğum o şekilde aleme merhaba diyor ve o merhaba dediği anda şifa Anamız o olayların en ince ayrıntısına kadar bize anlatıyor. Ne anlatıyor hocam? Bizim o anlatımlar içerisinde en önemli şeyi kucağıma aldığım zaman o bebeği şimdiye kadar kaç tane doğuma şahit olmuştum o anda Muhammed'ten hissettiğim o hali hiçbir şeyden hissetmedim diyor nasıl bir şey hissettiğini, neler söyledi bilemiyoruz hmm. bu ona has bir şey ama farklı bir havanın estiği, meleklerin refakat ettiği, değişik atmosferlerin o anlara hakim olduğu muhakkak yani. Hemen haber geliyor Dede Abdulmuttalib'e. Çünkü Dede Abdulmuttalib'in gözü kulağı o evde. Niye Abdullah yok? Abdullah vefat etmiş. O eve karşı farklı bir ilgisi var dedenin. Duyar duymaz geliyor kundakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ona hemen veriyorlar. O da aldığı gibi Kabe'ye götürüyor. Yeni doğmuş çocuğu. Kabe'ye götürüyor ve orada dua ediyor. O çocuğun iyi olması için güzel olması için ve dönüp kendisine merakla bakanlara diyor ki ben ona yerde de gökte de adı anılsın diye Muhammed ismini verdim diyor. İşte orada soruyor Mekkeliler bu ne isimdir diye o da bir rüyadan olduğunu söylüyor. Bunlar hepsi bizim kaynaklarımızda daha detaylı bir biçimde anlatılırlar ve orada Muhammed diye isim konulması, Amin'e validemizin de inanılmaz derecede hoşuna gidiyor hmm. tabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e o ismin Mekke'de ilk kez onunla beraber anılması bambaşka bir iklim estirmiş O özel oluyor. bebeğe özel, özel bir, isim. bir isim oluyor. Şimdi o resmi görelim biz. Görelim efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu evin yeri olan resim. Bu bina şu anda işte bakın tabelada da yazıldığı üzere Mekke'nin kütüphanesi olarak kullanılıyor. Ama burası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah'a ait bir ev ve kutlu doğum bu evde gerçekleşiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bu evde aleme merhaba diyor. Bu evin bulunduğu yerde diyelim hocam. Bu evin bulunduğu yerde <gülüyor> aynen bu evin bulunduğu yer ve üst taraflar Şibi bir Talip mahallesi. Evet. Orayı da unutmasın kardeşlerimiz çünkü siyerin içerisinde önemli hatıraların olduğu yer. Burada Ebu Talip'in Haşimoğullarının işte aileleri oturduğu için mahalle öyle anılıyor. Bu evde çok farklı hadiseler de yaşanıyor. Uzunca hikayeleri var ama biz başka şeyler anlatacağımız için oralara girmeyeceğiz ama şu kadarını söyleyeyim. O evi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra amcasının oğlu olan Ebu Talib'in oğlu Akil satıyor. Peygamberimizden izimizin almadan yani. Efendimize duyduğu zaman hiç bu meselenin üstesine... Bize ev mi bıraktı evet, diyordu, işte bir şey diyordu. Efendimize soruyorlar Mekke Fethi'nde. Evinize gitmeyecek misiniz? Evinizde mi kalacaksınız? Ya. Akil bize ev mi bıraktı diyor. O söz oradan işte. Evet. Ama Mekke Fethi'nde diyordu değil mi? Bu? Mekke Fethi'nde evet. ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani o evin satılmasından kaynaklanan herhangi bir hesaba girmemesi aslında önemli bir şey bizim için. Neden? Amcasının oğludur yapmıştır bir hata ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hatayı farklı bir biçimde o insanın rencide olabileceği şekilde tarihi kaydettirmiyor. Hmm. Onun için biz Akil'i andığımızda hep hayırla farklı bir biçimde anıyoruz. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyleseydi orada bizim de Akil'e karşı gönlümüzde bir şey oluşacaktı yani. Evet. O ev öyle bir ev yani o evde daha sonra Allah Allah'ın çocukluğunu falan da geçirecek. Şimdi o kutlu doğum gerçekleştikten sonra bir müddet kalıyor sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de. Yedinci gün olunca dede Abdülmuttalip torununu sünnet ettiriyor ve akika kurbanını kesiyor. Bu gelenek İbrahim aleyhisselamdan beridir bölgede var sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz bu geleneği devam ettirdi Araplarda erken sünnet ediliyor çocuklar. Efendimiz ve vesselamın sünnetli doğduğuna dair de da bazı bilgiler rivayetler var rivayetler var, var ama var da. bu söylediğimiz rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen rivayet başka hadis kaynaklarında da geçen bir rivayet diğer söylenen rivayetlere göre daha güçlü daha ve daha isabetli Hı. olduğu için biz o rivayetleri dikkate alıyoruz. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumunda yaşanan bazı hadiseler, dedenin yaptıkları, dedenin sonra isim koyması, sünnet ettirmesi hepsi bizim onun doğum sürecine dair önemli olarak öğrenmemiz gereken bilgiler. Şimdi hocam bunu güzel dediniz çok hasretle beklenen bir torun olağanüstü bir bebek doğmuş herkes bunun farkında lakin bu bebeği hemen bir süt anneye verme gayreti başlıyor Aynen. süt anne derken de kıymetli dostlar yan komşu arka mahalle bir yandaki sokak değil çocuğu süt anneye veriyorsunuz bebeği, yani. o kadın alıyor bebeği süt annesi ve kendi yaşadığı yere gidiyor. Şimdi yani göreceğiz haritada ne de kadar de. uzak yerlere gönderiyorlar Efendimiz yani. Aleyhisselatü yani. Vesselam'ı yani. neden hocam? Neden? Çünkü öyle bir gelenek var ve bu geleneğin gerekçeleri var. Çok önemli şeyler söylenir burada ama üç tane temel sebep var. Bunlardan bir tanesi bedenin sıhhati için. Çünkü Mekke'nin iklimi bebekler için çocuklar için çok elverişli değil. Oldukça sıcak dağların içerisinde mesela biz bile Umre'ye falan gittiğimiz zaman hele yaz aylarında falan çok ciddi bir biçimde zorlanıyoruz Doğru, orada. Evet. Dolayısıyla orası bebekler için bu manada sıkıntılı olduğu için bedenin sıhhati için Bebeklik döneminde süt emmeleri için Beni saat Yurdu denilen Hevazin kabilesinin yaşadığı çok daha havadar, iklimi hoş, belki biraz uzak ama çok güzel bir biçimde çoluk çocuğun rahat edebileceği bir ortamı olduğu için oralara götürülüyor. Bu Mekke'nin öteden beri Adeti. uyguladıkları bir adet. Birincisi bu bedenin saati için, ikincisi dilin fesahati için. Ne demek bu? Dil daha da gelişsin. Özellikle söze çok önem veren bir toplum biliyorsunuz Mekke. Hı hı. Cahiliye Arap'ı orjinal Arapça kullanıyor hı hı. bozulmamış. Hı hı. Mekke ne kadar olsa işte dışarıdan gelen tüccarlar şunlar bunlar biraz ister istemez bazen dilde kaymalar oluyor. Dil daha fasih olsun diye çöle gönderiyorlar çocukları. Çocukluğu orada geçsin orada bu noktada belli bir biçimde bir kıvama gelsin diye. Üçüncüsü ise ruhun hürriyeti için. Bu ne demek Mekke'de hocam? kalıp dar bir coğrafyada olacağına dünyası genişlisi. böyle biraz daha rahat hareket edebileceği, ruhunun hürriyetinin olabileceği, herhangi bir sınırın olmayacağı, bu noktada daha rahat edebileceği bir iklimde ve bir coğrafyada büyüsün diye dışarıya gönderiyor Bu şu demek değil mi hocam? Yani Amine annemizin rızası var bir şeylere var, var. rağmen gönülsüz göndermiş değil Adı, yani. Tabii, hayır şimdi detaylarını da göreceğiz. Ha. Dönüp geldikten sonra bir daha Amine annemiz gönderiyor yani aslında normalde iki sene iki buçuk senelik bir süreçtir süt anneliği ama Halime annemiz götürüyor tekrardan süre dolunca getirdiğinde bir de o anla o günlerde Mekke'de bir salgın oluşuyor. işte bugün bizlerde yaşıyoruz. Hı hı. Veba salgını hastalıkta çok ileri boyutta Amine validemiz kendisi çocuğundan uzak kalmama noktasına bir ızdırabı olmasına rağmen rica ediyor halime annemize. Halime annemiz için de düğün bayram zaten. Ya. çünkü Evin bereketlendi. Bomba başka şeyler olmuş alıp bir daha götürüyor, bir iki sene daha kalıyor. Yani normalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annede kalış süreci normal bir çocuğun kalış sürecinin Fazla. İki katıdır neredeyse. Hmm. Dolayısıyla yani oradaki o sürenin fazlalaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Mekke'deki yayılan hastalık. Hemen bir şey sorabilir miyim bariha? Nübüvetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu gelenek devam ettiriliyor mu? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra da de devam ediyor. Mekke bu geleneği sürdürüyor. Ha. Medine'de de var bu gelenek. Ama Medine'de çok uzak yerlere gönderilmiyor gönderilmiyor. Meşrebe denilen Medine'de şimdi de bilinen bir alan var. Biz gittiğimizde Medine'de oraları ziyaret hı hı. ederiz. Mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in oğlu İbrahim Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin o meşrebe yani süt emilen yerler diye bilinen Medine'nin içindeki mahallelerde süt annelere verilir. Yani bu süt anne geleneği yıllar yılı devam ediyor. Bunun Araplar için önemli bir sebebi daha var. Yani bunu da kardeşlerimizin duymasında fayda var. O süt annelik müessesesiyle bağ kuruluyor aileler arasında mesela bunun için bir ücret alınmıyor aslında ücret kişinin kendisi ne takdir etmişse vereceğidir ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Ben bir aileden bir süt için emzirmek için çocuk götürürsem o aileyle bağ kuruyorum. Bir hukukun Hukuk oluşuyor ve o hukuk daha sonra köydedir adam şehirde tanıdığı biri olmuş oluyor. Sonra o çocuk büyüdükten sonra farklı bir biçimde o hukuk devam ediyor. Dolayısıyla bu manada da çok önemli kültürel anlamda Hı -hı. sosyal anlamda bir mesele var ve bunu yıllar yılı Araplar devam ettiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve gelenek güzel bir gelenek olduğu için herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Halen devam edip hı hı. geliyor. Sonra fıkada zaten süt annelik meselesi ayrı bir bahiste girmiş oldu. Şimdi süt annelik mevzunu o kurumu anladık, müesseseyi anladık. Şeye geçelim mi birazcık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne, Amine annemizle hatıralarına, birlikte Eyvallah. yaptıkları o yolculuğa, onun dönüş yolunda başlarına gelenlere. Şimdi süt annelik için birkaç cümle söyleyerek Lütfen. oraya geçelim. Duyurun. Şimdi Halime annemiz geliyor işte 10 10 kişi falan geldikleri söyleniyor mevsim belli gelip Mekke'de doğan çocukları alıp gidecekler herkes işte çocuk buluyor alıyor halimi annemiz arıyor arıyor bulamıyor oraya gidiyor zengin çocuklar arıyorlar zengin değil mi zengin çocuklar soylu yani bir şekilde o bağ sürecek Hı -hı. ya aslında Efendimiz sadece mi de soylu ama baba yok Dede var ama dedede yaşlı insanlar diyorlar ki işte birkaç sene sonra biz o hukuktan dolayı bir şey göremeyeceğiz. Onun için daha böyle bilindik ve babaları hayatta olan ailelerin çocuklarını alalım. Ama kader planında Allah başka bir işe doğru sevk ediyor aslında Halim annemizi. İlk gidiyor babasız olduğunu görünce almadan dönüyor. Sonra çocuk yok. E eşi Haris ile konuşunca diyor ki ya boş dönmektense gidelim. Muhammed'i alalım tekrardan gidiyorlar Amin annemiz onlara veriyor verirken de gözyaşları döküyor daha yeni doğurmuş çocuğunu ayrılmak istemiyor farklı bir çocuk olduğunu biliyor yaşadığı bazı şeyleri anlatıyor Halim annemize bak bu çocuk sıradan bir çocuk değil ona göre değil. herhangi bir çocuk değil. ona göre bak diyor bazı şeyleri söylüyor ve veriyor ondan sonra biz Halime annemizin dünyasından bir değişikliğin oluştuğunu görüyoruz öyle ki bineğin yaşlı bineği gençleşiyor göğüsleri süt dolmaya başlıyor o zaman doğurduğu çocuk olan Abdullah huysuz birisi ağlıyor sızlıyor rahatsız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber emmeye başlayınca bambaşka bir hal oluyor hemen fark ediyorlar hemen beraber geldiği kafilede onu hep geride kaldığı için bineği Bineği canlanıyor. O kafededekiler de fark ediyor. Sonra varıyorlar beni sat yurduna. Beni saat yurdunda bir sürü şeye şahit oluyorlar. Detaylarına girmeyeceğiz hı hı. ama şakkı sadır denilen bir hadise yaşanıyor. Mesela Şerhu Sadır ile Sak Şakkı Sadır iki ayrı şey. Bir göksün genişlemesi var. Manevi olarak bir de yarılması var. var. O da ayrı bir mesele. Bunlar siyerin içerisinde konuşulmuş, tartışılmış hı hı. meseleler niye bunlar yaşanıyor bu önemli bizim için? Aslında Cenab-ı Hak bakışları Allah Rasulü'nün üzerinde yoğunlaştırmak istiyor. Hmm. Görün çocukluğundan beridir görün ve yani adeta kameraları çeviriyor efendimizin önüne buraya, yoksa, bakın, diyor. buraya bakın diyor mesela yoksa <gülüyor> Şakkı Sadr hadisesinin yani Ali bir çocuk kalbinde ne olabilir o başka bir şey orada bir bakışları yoğunlaştırma var yani bunu anlamadıkları zaman insanlar sadece zahiren rivayetleri değerlendiriyorlar ve bir neticeye varamıyorlar o Şakkı Sadr hadisesi yaşanınca Ali Muannemiz korkuyor işte götürelim diyor bir şey olacak, çocuğa. Bir şey olacak biz mahcup olacağız biz sıkıntıya düşeceğiz işte geldikleri zaman Mekke'de veba olduğu için tekrardan getiriliyor ondan sonra tekrardan gidiyor o gidişten sonra da zaten Amine validemizle evladı buluşmuş oldu. Kaç yıl o. kalıyor süt dışında? Aşağı şimdi yukarı 4 yıl, 4, yıl. 4 yıl yani Amine validemiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'in birlikteliği çok az olduğu Hı -hı. için yani Efendimiz ondan dolayı hep anne hasreti yüreğinde vardır Amine annemizde de tabii ki bir evlat hasreti hep vardır. Bir müddet Mekke'de kaldıktan sonra Amine validemiz eşinin mezarını, eşinin dayılarını onları görmek için Yesrib'e gitme kararı alıyor ve bunu Abdülmuttalip ile paylaşıyor. özür dilerim kronolojik olarak zihninde otursun kardeşlerim diye soruyorum doğdu doğduktan ne kadar süre sonra Sütene'ye gitti? 5-6 ay sonra, sonra 4 yılda annede kaldım, kaldı ay sene, yani şu an biz dört tamam yani buçuk yaşlarını falan anlatıyoruz yani bir 1-1,5 sene kadar da yine Mekke'de kalıyorlar. kaldılar ondan Amin sonra anneyle. Amine validemizle bir kafileye tabii Hı -hı. Ki dahil oluyorlar Hı -hı. ve Mekke'den Yesrib'e doğru 5-5 beş, beş buçuk yaşlarını, yaşlarını konuşuyoruz da, peki efendim. efendim oraya varıyorlar tabi çok seviniyor Amine validemizi görünce Abdullah'ın orada vefatına şahit olmuş Neccaroğulları akrabaları yani efendimizin babasının dayıları orası hı hı. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra hicret edeceği yurda varmış oluyor hicrette sonra Mekke'de, Medine'deyken oraları anlatıyor efendimiz. Şurada bir göl vardı diyor. O gölde Üneyse isimli bir kız çocuğuyla biz oturmuştuk. Ben orada yüzme öğrenmiştim. Şu ağacın altında o kız çocuğuyla oynamıştık. Medine'deki o çocukluktaki hatıralarını anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu o kadar Önemli bir şey ki bizim için yani 5-6 yaşlarında bir çocuğun hafızası ve o gün orada yaşadıkları. O kız çocuğun adını bile hatırlaması. Adını bile hatırlaması ve yıllar sonra da bunları söylerken o günkü heyecanı duyması Hı -hı. sallallahu aleyhi ve sellem. Hı -hı. Bir müddet kalıyorlar orada. Ondan sonra dönüş yoluna geliyorlar. Dönüş yoluna geldiklerinde denilen yere gelince anne başlamıştır yol güzergahında hastalanmaya. Evva'da daha da şiddetleniyor. Hastalık nedir hocam? İşte Bellime. artık o günkü belli ha. hastalıklardan evet. ve orada daha da ağırlaştığı için konaklamak zorunda kalıyorlar. Onun haritasını gösterelim haritasını gösterelim bakın arkadaşlarımız görecekler. Medine-i Münevvere bakın sağ üst köşede evet, arkadaşlar dönüş Ebba. yolu, Evva şu yuvarlak için Aynen. alınmış olan yer. 190 kilometre <gülüyor> Medine ile Evva <Ebba. gülüyor> Dönüş yolunda 190 zaten dönüş yolunda hastalıklar başlıyor. Dönüş yolunda Evva'da artık iyice hastalık ağırlaşıyor. Ağırlaşıyor. Ne oluyor i̇şte hocam? o anlara var? şahit oluyor Ümmü Eymen anamız. Efendimiz Aleyhisselam, Ümmü Eymen annemiz. Ümmü annemiz orada ve çünkü Efendimiz de orada, Efendimiz de orada ve Ümmü annemiz olayın detaylarını bize anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan annesine böyle bir sığınmış farklı bir hal. Anacığım diyor nedir bu hal? Bu bir hastalıktır diyor. Bu hastalığın adı ölümdür diyor. 6 yaşındaki bir çocuk ölümden ne anlar? Sen de babam gibi mi olacaksın diyor. Yani dönüşü olmayan bir şey mi diyor. Amine validemiz hiçbir şey söylemiyor ve orada 6 yaşındaki çocuğun önünde ruhunu teslim ediyor. Evva'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının en zor anlarını yaşıyor. Ümmü Eymen annemiz teskin etmeye çalışıyor, susturmaya çalışıyor efendimizi 6 yaşında bir çocuğun gözlerinin önünde annesi vefat ediyor. Ümmü Eymen orada bir şey söylüyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ümmü Eymen, diyor anne yüzü hiç unutulmayacak bir yüzdür, yıllar sonra bu sözün ne anlama geldiğini de biz yine Efendimizden öğreneceğiz 50 küsur yaşlarında 56-57 yaşlarında Medine'de Beyhaki'de bize nakledilen bir bilgi Efendimiz bir namaz kıldırıyor muhtemelen akşam namazı Fatiha'dan başlıyor okuyor bitiremiyor okuyor Fatiha'da ağlıyor okuyor, Fatiha'da ağlıyor sonra bitiriyor namazı. Sahabe soruyor sonrasında ya Resulallah çok duygulandınız bugün namazda ne oldu? Vallahi diyor aklıma annem geldi. Dedim ki şimdi annem hayatta olsaydı, ben de eve varsaydım, başımı koysaydım dizlerime, ey anacığım oğlun geldi deseydim o da benim saçlarımı oynasaydı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada da ağlıyor. O ağlayınca sahabe de ağlıyor anne yüzü hiç unutulmayacak yüzdür den, denmenin ne anlama geldiğini sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Analığın yokluğunu da yaşıyor orada baba zaten yoktu yetimdi şimdi ne oldu? Anne de gitti hem, de gözlerinin, önünde. hem de gözlerinin önünde ve Ümmü Eymen anamız tam bir ana işte analığıyla öne çıkıyor dedik ya o gün aleyhissalatü vesselam efendimizin en büyük sığınağı oluyor onu teskin ediyor ve o alıp getiriyor Mekke'ye. O zorlu yolu o tamamlıyor. Ümmü Eymen anamız için de çok zor 12-13 yaşlarında gencecik bir hanım o günlerde, gencecik bir kız ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i teskin etme meselesi o. Yani Efendimiz sonra ümmü, ba'de, ummi dediği zaman yani annemden sonra annem dediği zaman bu sadece öyle onura etmek için söylemiş bir söz değil. Gerçekten analık yapmış. Bir kafilenin Gerçekten. içinde mi dönüyorlar yoksa ikisi Yok. tek başına hastalınca kalmak durumunda kalıyorlar ve ondan sonraki süreçte tek dönüyorlar. İki kişi sadece. İki kişi. Bir rivayet var Abdülmuttalip adamlar gönderip aldırttığına dair ama netice itibariyle o zorlu yol çok zorlu bir biçimde de netice oluyor ve Dede Abdülmuttalip torununu bu sefer kendi himayesi altına alıyor babası Abdullah'ın olmayışı zaten ona bir ilgi oluşturmuştu. Bir daha Şimdi anne de yok dede Abdülmuttalip yanına alıyor Abdülmuttalip kavmin efendisi oturduğu zaman yanına çocukları bile gelmez ama Kabe'nin önüne seriyor örtüsünü yanı başına otutturuyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 6 yaşındayken Mekke'nin idaresine şahit oluyor. Bunlar onun ileriki zamanlar şahsiyetinin yetişmesine vesile olacak şimdi zaten onunla alakalı çok önemli bir bilgiyi paylaşacağız kardeşlerimizle bu çok mühim bir şey o iki senelik süreç dedenin yanında inanılmaz derecede aslında derstir verimli geçiyor, verimli geçiyor. onun için burada biz kardeşlerimize şöyle bir şey söyleyelim ne olur çoluk çocuklarını büyükleriyle vakit geçirsinler bu çok önemli bir şey dedeleriyle nineleriyle aile büyüğü kimse onunla vakit geçirsinler bu inanılmaz bir tecrübe ve çoluk çocuğun aldığı derslerin haddi hesabı yok eğer o dede nene aklı başında insanlarsa tabi yani bu manada biz Abdülmuttalib'in nasıl birisi olduğunu işte biraz önce evet. gördük Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki yıllık süreç içerisinde dededen bu manada bazı şeyleri alıyor, 8 yaşına geliyor dedede de vefat ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle hayatında kime biraz olsun adına yaklaşma adına olduysa Cenab-ı Hak sanki ona diyor ki benden başkasına hayır. — Bunun esbabı mucibesi bu mu hocam? Bu, bu mudur yani? Bu, — Bunu nereden anlıyoruz nereden biliyor musunuz? Hocam? Bir gün ne dedi biliyor musunuz yıllar sonra? İnsanlar içerisinde eğer dost edinmiş olsaydım o Ebu Bekir olurdu ama onu da edinmedim diyor. Niye? Edinirsem o da gidecek elimden. Çünkü kime bu noktada sallallahu aleyhi sellem beşer olarak farklı bir biçimde yaklaşmışsa ve bir farklı bir beklenti içerisine girmesi Allah onu almış. Ama dost edende Hazreti Ebu Bekir'e başka bir şey ama. Ha. Bu bizim anladığımız manada dost hmm. değil. Bu çok daha ötesinde bir şey. Yani bir daha farklı bir biçimde sırt yaslamak işte. Hmm. Ya. Aynen dedeye hmm. yaslandığı gibi. Şimdi dede de gittikten sonra ne oldu? Amca Ebu Talib'e o dedenin vasiyetidir zaten. Hmm. Amca Ebu Talib baba bir anne bir kardeş olduğu için farklı da bir şey olduğu için o evde ona annelik edecek bir diğer isim ortaya çıkacak işte Fatma binti Esed yıllar sonra Fatma binti Esed Medine'de vefat edeceği zaman ettiğinde daha doğrusu ve vesselam Efendimiz onun kabrini Baki kabristanlığında kazdırdıktan sonra hiç yapmadığı bir şeydir bu önce Efendimiz kabre uzanıyor yeri rahat mı diye kendi hırkasıyla onu kefenliyor ve cenazesinde tekbir üstüne tekbir alıyor gözyaşları içerisinde bitiremiyor sahabeden biri soruyor ya Resulallah niye bu kadar hüzünlendiniz o benim annemden sonra annemdi çocuklarından beni hiç ayırmadı Çocuklarına ne kadar iz, ikramda bulunduysa bana daha fazlasını, fazlasını Bazen kendi çocuklarına yarım e buna, pay verir, efendimize tam pay tam verir. verir dedi ve bunu söyleyerek orada annemden sonra annem diyerek onu da yad etti. İşte 5 tane kadın söyledik ya bugün annemden sonra annem olarak o da tarihe geçen bir büyük İslam kadını oldu. Ebu Talib'in evine de geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi o evde kaç yaşlarında? 8 yaşlarında. Sekiz. 8 yaşlarında bir çocuk Bekir kardeşim amcası Ebu Talib'in karşısında bir şey söylüyor amca diyor ben de bu eve katkı sağlamak istiyorum izin ver ben de çalışacağım. çok varlıklı değiller çünkü. Tabii. niye o varlıklı değiller yani onu da bazıları merak ediyor aslında Ebu Talib zengin birisi hı hı hı. pay etmişti ara evet. şeylerine bir şekilde işte oğullarına ama Ebu Talip birkaç kez zarar etmiş ticaretten artık yaşı da ilerleyince biraz güçsüz bir duruma düşmüş. Hı hı. Öyle olunca işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz o eve gidiyor. çocuklar da fazla ama Efendimiz sallallahu o yaşlarda bunu düşünmesi ve amcasının karşısına geçip böyle bir şeyi dillendirmesi gerçekten dikkate şayan. Çünkü şöyle bir şey var aleyhissalatü vesselam Efendimizin 63 yıllık hayatının tamamında inanılmaz bir bütünlük var. Ne diyecek ileride? Kimseye yaslanmayın. Kişinin kazandığı en doğru, en temiz, kazanç. en helal kazanç anlının teriyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluktan beri bunu yapıyor. Heh. Amca yok mu diyor ama o bir şekilde ikna ettiriyor amcayı ve çobanlığa başlıyor ve çobanlıkla sallallahu aleyhi tecrübeler kazanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra o çobanlığını da anlatıyor mesela bakın çok ilginç bir rivayettir Mekke fethine geldiklerinde sahabe işte odun modun toplamaya başlayacaklar Efendimiz diyorlar diyor ki işte şu ağaçlardan toplayın şu ağacın şu cinsini getirin Arak ağacının şöyle meyvelisini getirin Cabir bin Abdullah Ensar'dan dayanamıyor diyor ki ya Resulallah bunları ancak bir çoban bilebilir siz çobanlık yaptınız mı? Ey bir diyor. Çobanlık yapmayan peygamber mi? Ya peygamber Peps, mesleği. Peygamber mesleği. Aleyhissalatü vesselam efendimiz oradan çok şeyler öğrendi. Sadece bu talibin değil tüm oradaki Mekke işrafının develerine, mallarına bakıyor Zaten Bu talibin çok fazla şey Zaten yok. mal varlığı. Dışarıdan hatta ha. orada hadiste o var. Birkaç dirhem karşılığında çobanlık yaptın diyor. Ha. Yani orada bir ücret mukabili çobanlık yaptığını öğreniyoruz zaten biz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz oradan da Tecrübenel kazanıyor. Ve o çobanlığında en fazla güttüğü hayvanlar keçi. Neden? Neden? Çünkü keçi çobanlığı çok zor. İdare etmesiz var. Zor. Koyun gibi değil. Bir tane koyunu götür 400 tanesi arkasına gelir. Ama bilen bilir. Ben bilenlerden öğrendim. Bir yayılsın keçi dağlara. Toplayamaz. Toplayamak Dimdik büyük, tırmanır. Büyük bir sabır işi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çobanlıktan iki şeyi öğreniyor. İdare etmeyi öğreniyor ve sabrı öğreniyor. İnanılmaz bir şey. Çünkü ileride ne olacak? İnsanlığın çobanı olacak. Şimdi bu çoban meselesini duyunca bazıları farklı anlıyorlar işte ya biz güdülmek üzere şeyler miyiz ki peygamberler bize çoban olsun ya da babalar çoban hadisinde güdülmek üzere insanın güdülme müdülme meselesi değil bu mesele bu bir idare meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de insanlığı idare edecek o idare etme meselesinde bu manada bazı şeyleri yaptığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin tedribini yani dersini ta çocukluktan almış, oradan, talim oradan etmiş. almış. Hı hı. Şimdi Bekir kardeşim önemli bir noktaya geleceğiz. Nedir hocam? Bakın Ali Aleyhisselam efendimiz 8 yaşında. Dikkat ettiniz mi kaç evde kaldı şimdiye kadar? 1 2 3 4 5 mi hocam? 5 evde kaldı. 5 evde kalıyor 8 yaşına kadar. Hayata bak. Yetimliğin getirdiği, öksüzlüğün getirdiği dezavantajlarını aşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim kardeşlerimizin hepsine selam olsun. Öksüzlere selam olsun. Eyvallah. Onlar beni daha iyi anlayacaklardır. İster istemez yetimlik ve öksüzlük insanda böyle bir kırgınlık oluşturur. Hele bu çocuklukta daha fazladır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatın içerisine o kadar erken, o kadar ağır yüklerle giriyor ki netice itibariyle getirdiği o şeylerin hepsini çocuklukta aşarak belli bir şekilde tecrübe kazanarak geliyor. Bu aslında hepsi peygamberliğe hazırlık sürecidir. Çünkü çok ağır bir yük yüklenecek. İnsanlığın ağır bir yükünü yükleyecek, yüklenecek. O ağır yükü taşıyabilmesi için aleyhissalatü vesselam efendimizin çok sağlam olması lazım ve hayat yoğura yoğura yoğura Efendimiz'i öyle bir sağlam bir biçimde bir noktaya getiriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işin neticesinde bütün bunların hepsini omuzlanmış bir biçimde hayata başlamış oluyor. Hı hı. O beş eve bir bakalım. İlk ev Amine'nin evi, ikinci ev Halime'nin evi, üçüncü ev babasının dayıların, dayılarının Yesrib'teki evleri, Doğru. dördüncü ev Abdülmuttalib'in evi, beşinci, beşinci ev Ebu Talib'in Talib evi. Bu beş tane evden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok şey öğrendi. Ne öğrendi? Farklı farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğrendi. Her evde Farklı insanlar vardı mesela süt kardeşleri var işte hı hı. Şeyma'yı hı hı. çok iyi biliyoruz, Abdullah'ı bir, biraz biliyoruz, Üney'si biraz biliyoruz onlarla haşır neşir oldu ve, ve daha bebeklikte çocuklukta insanlarla yaşama, insanlarla farklı farklı muamele kurma noktasında bir kazanım elde etti. Bu 5 tane evin yaşadığı coğrafyalara bakın Beni Benissat yurdu Badiye yani çöl, Yesrib şehir Mekke ise cahiliyenin göbeği olan bir merkez. Mekke'de cahile kültürünü öğreniyor. Dedesinin yanında olduğu şeylerde de şahit oluyor. Hı hı. Davalara şahit oluyor. Onları çünkü ileride duyacağız biz bir sürü şey. Şimdi dededen gördüklerini anlatacak sallallahu aleyhi ve sellem bazı meselelerle karşı karşıya kaldığında. Hı hı. Mekke'de bunu öğreniyor. Medine'de, Yesrip'te şehir kültürüne ait bazı şeyleri öğreniyor ki işte biraz önce söyledik Üneyse'yi işte orada yüzmeyi öğrendiğine hı hı. dair falan, falan şeyleri. Badiye'de çölde de bu noktada bambaşka bir biçimde çöl insanını ve çöldeki o kültürü öğreniyor. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ileriki bir aşamada katkı sağlayacağı için farklı bir biçimde onun dünyasında karşılık oluşturacağı için bu birikimin hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz alıyor getiriyor adım adım o sürece doğru yürüyor. Aslında Cenab-ı Allah kader planında hepsini bir hikmet üzere Yapıyor. ona ileride neyi istihdam edecekse hangi bilgiyi onu o süreçte Aynen. yaşatıyor. Aynen. Şimdi Aynen. hocam 7 dakikamız var ve biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha bir yudum bile içemediniz hocam. Olsun. Sen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 16 yaşlarında katıldığı bir de ficar savaşları var ki bu günümüzün son alt başlığıydı. Birazcık da ona değinelim Şimdi mi biz hocam? Arada bir şey bıraktık. Evet. Onu özellikle bıraktık. Ne o? 12 yaşında sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'le katıldığı ilk ticari sefer. Evet, doğru. O ticari seferlerini yarın hep beraber ele alacağımız için onu bir dahaki dersimize yarım bıraktık. bıraktık. Şimdi 16 yaşındayız. Ficar harfleri niye ficar harbi denmiş onlara? Fucur aslında. Ha, fitne Günah, fucur diyoruz ya. manadaki hmm. manada haram aylarda kan dökülme yasağı var o gün cahiliye Arabında. Bu yasak sonra devam ediyor. Bu da o bölgenin bir coğrafyanın avantajı aslında efendimiz için. O aylarda kan dökülüp böyle bir savaş başladığı için yüzyıllarca devam etmiş bir savaş en sonuncusudur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e katıldı onun adına da ficar savaşları deniyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz o savaşlarda da amcalarıyla beraber yer alıyor savaş görüyor savaşa şahit oluyor bizatî fiili olarak savaşın içerisine olduğuna dair bazı rivayetler olsa da Efendimizin kavga gürültüye karışmadığını ama savaşı gözlediğini, amcalarına ok uzattığını, amcalarının yaptığı o şeylerde sadece yardımcı olduğunu ve oradan bir savaş tecrübesi elde ettiğini görüyoruz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 16 yaşında bir delikanlı olarak yine hayatın içerisinde böyle bir olayın içerisinde de yer almış bir vaziyette olması yine onun tecrübe adına o birikimine farklı anlamda birikimler kazandırıyor. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında Özellikle bakın nübüvvet döneminden önceki süreçte bu manada adım adım gelmesi bizim için çok çok önemli. Hı hı. Bir hususa daha dikkatleri çekelim burada Lütfen. aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvvetten önce de yani şu hayatında da Allah tarafından korunan, gözetilen, terbiye edilen birisidir. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Nübüvvetten önce de o nübüvvete herhangi bir zarar verecek bir işin içerisinde olmaması gerekir ki Allah'ın gözetiminde olması zaten onu bu noktada korumaktadır. Ha, bu ne kadar önemli. Şimdi burada önemli bir şey aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kez Mekke'deki bir eğlenceye bazılarına göre bir düğün bazılarına göre bir merasim bir bayram işte eğlencenin olduğu ve orada ahlaki bazı şeylerin su istimal edildiği işte biliyorsunuz cahile dönemdeki o şeylere gidip katılmak istiyor. İkisinde de Cenab-ı Hak Aleyhisselatu vesselam efendimizi koruyor ve efendimiz uykuya dalarak gidemiyor. Birincisinde Hira'nın eteklerinde hayvanlarını otlatırken arkadaşlarına emanet ediyor o davarlarını ben oraya gidiyorum diye yolda yoruluyor <gülüyor> orada uyuyakalıyor ikinizde halaları çok zorluyor onu katılması için işte bir şekilde teşvik ediyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine uykuya dalarak bu noktada korunmuş oluyor. Bu da aslında Efendimizin sonra başka şeyler için söyleyeceği edde beni rabbi fe ehsene bir sözünün bir göstergesi beni Rabbim terbiye etti ve terbiye ne güzel kıldı. Terbiyesi güzel kılınan ve terbiyesi mürebbisi bizatihi alemlerin Rabbi olan Allah olan böyle bir terbiye sürecinden geçtiği için de farklı bir biçimde bu işe hazırlanan Muhammedül Emin'e doğru gidiyoruz şu anda o el emin oluşunun aşama, aşama aşama aşama o güzel sürecini yaşamış olacağız. Tamam hocam şimdi dünden kalan bir soru var ee, arkadaşlar binlerce soru geldi Allah hepinizden razı olsun lakin sadece bütün vaktimizi bu sorulara cevap vermeye hasretsek inanın asıl meseleyi anlatamayacağız bunların içerisinden bir tanesini seçtim dünkü kalanlardan onu hocama yönelteceğim selamünaleyküm Az önce hocamız yani dünkü programdan bahisle Hazreti Amine'nin babası evliliği zamanında öldüğünü söyledi. Biz şu ana kadar siyerlerde Hazreti Amine'nin babası Vehb'in yaşıyor olduğunu ve aynı zamanda Hazreti Abdülmütalib'in yanına gelerek Hazreti Abdullah'ı kızı Amine'ye istediğini ders olarak işledik. Biz mi yanlış biliyoruz? Aklımız çok karıştı. Rica etsem yarınki programda bunu sorular alır mısınız demiş. Bunu hemen yönetmiş olayım hocam size. Amine Valide'mizin babasının o günlerde vefat ettiğine dair kaynaklarımızdaki bir bilgi sahih bir bilgi olarak bize ulaşıyor hı hı. ve hatta Abdülmuttalib'in amcası Üheyb'den onu istemesi o olayların ayrıntıları bize anlatılıyor ancak şöyle bir şey var bazen böyle roman tarzı bazı kitaplarımız var bizim işte Siyer'i anlatan hı hı. o roman tarzı kitaplarımızda kurgu biraz daha serbest kullanıldığı için ne yazık ki bazen tarihi rivayetler ya da hadis kaynaklarındaki hı hı. rivayetler dikkate alınmadan bir şeyler söyleniyor okuyan kardeşlerimiz de onu gerçek olarak diye okuyorlar. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neticede biz aktardığımız rivayetlerin büyük bir kısmını hadislerden doğrulatmaya, tarihi kaynakların bize verdiği bilgiler ışığında anlatmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. O bilgiler ışığında da vehbin vefat ettiğini, Abdülmuttalib'in ise yeğeni Amine'yi amcası Üheyb'den istediğini, Üheyb'in kızı Hale'yi de kendisine istediğini daha net bir biçimde okuyoruz. Evet. İşte bu yüzden kendi filmlerimizi, kendi dizilerimizi, kendi belgesellerimizi kendimizin yapması bundan çok önemli. Kesinlikle. Bugün tarihi diziler oynatılıyor televizyonlarda orada kurgu daha güzel olsun senaryoda salkma olmasın izleyici bir sonraki bölümde de ekran başında olsun diye bazen bazen meselenin gerçeğiyle ufak oynamalar yapılıyor. Bunu bugün o dizinin izleyicisine belki anlatabiliyorsunuz ama 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu dizi izlendiğinde bu bir sonraki nesil tarafından 2-3 köpek sonra hakikatmiş gibi telakki ediliyor Tabii. ve kayıtlara böyle girmeye başlayınca ortaya çok fecaat bir şey çıkıyor. Çünkü burada konuştuğunuz şey herhangi bir roman değil. Burada anlattığınız şey Siyer-i Nebi, Tabii. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatı. O yüzden zerre kadar oynamaya asla tahammülümüz çok, ve şeyimiz çok yok, çok daha dikkatli olmak gerekir Aynen mesela öyle. ben yıllar önce Ammar bin Yasir'i bir yerde anlatıyorum anlatırken dedim ki Ammar bin Yasir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den en az 10 yaş büyüktür bir tanesi itiraz etti, hayır hocam çağrı filmi öyle değil, <gülüyor> çağrı filmine genç gösterildiği gösterilmesi onun öyle olduğu anlamına gelmez <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. ile Ammar bin Yasir arasındaki yaş farkını biz tarihte çok farklı bir biçimde okuyoruz. Mesela Hazreti Ali için de böyle bir problemimiz var bizim. Şu anda Hazreti Ali olarak kullanılan tasvirlerin hiçbir tanesi gerçek manada kaynakların bize aktardığı Gibi Ali değil. değil. Ali kerremallahu ecehi anh, radiyallahu anh'u başka bir biçimde tasvir ediliyor. Evet, evet. Onun için mecburen tarihi anlamdaki bu tarz şeylere dikkat etmek durumundayız ama bu konuda çok eksiklerimiz var kesinlikle senaryo alanda da sinema alanında da bu büyük mirası farklı bir biçimde kitlelere taşıma adına bir sorumluluğumuz var eğer bu sorumluluğu biz yerine getiremezsek sadece karanlığa kızarak sadece işte bu manada olumsuz şeyleri tenkit ederek eleştirerek bir yere, varamayız, bir yere varamayız ve yarın öbür gün bizden sonra gelenler bize ve Veil olsun derler. Evet. Ey o çağın tembel adamları, kameraları olanlar. Bu kadar imkan vardı da niye bunları yapmadınız diye bize yazıklar olsun derler. Veil'in Türkçe karşılığı odur. Ha. Yazıklar olsun size ha. derler ve biz tarih önünde de Rabbimizin katında da insanlık katında da bu noktada bu hesabın altında eziliriz. Onun için bu noktada tarihimizle hele hele köklerimiz olan gerçekten bizim için istikbalimiz köklerdedir sözünün en önemli bir göstergesi olan asıl köklerimize yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek ellerinde neşet eden o neslin yaşadığı ve bize örnek ve model olarak bıraktığı o güzel mirasa sahip çıkıp anlayıp anlatıp yaşama adına gayret vermek durumundayız yoksa Allah korusun başka yanlış örneklerin altında ezilir gideriz. Allah bize nasip etsin hocam inşallah. Nasip olsun. İzleyenlerimiz de amin desinler inşallah. Mı? ne güzel olur. Allah bize Kalit nasip etsin. olsa mesela. Hocam Allah nasip etsin. Olmaz mı mesela biz Musab'ın bir öğretmen olarak bir Kur'an muallimi olarak o yolculuğunu olarak bugünün dünyasında Musab'ın vereceği mesajları da dikkate alarak bazı şeyleri söylesek. Olmaz mı? Ya? Neler neler olur ama bakalım. Allah gelaba. nasip etsin bize inşallah. Biz hocam. En azından onun rüyasını görelim. O ızdırabımız da olsun. Eğer samimi isek Allah kapılar İnşallah. açacaktır zaten. İnşallah. Cenab-ı Hak bakalım bu işi kimin eliyle ortaya koyacak? İnşallah bizim elimiz olur inşallah. Kıymetli dostlar bölüm bitti hatta 3 dakika uzatmışız bugün. Yarınki konuyu arz edeyim. Yarın 4. bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliğini ve Hatice annemizle izdivacını, evliliğini konuşacağız inşallah. Alt başlıkları da aktarayım. Az önce o Efendimiz Aleyhisselam'ın 12 yaştaki o ticari seferler kısmını hani atladık ya direkt 16'daki Fic fecir savaşlarında, fecir savaşlarından girdik mevzuya. İşte yarın onu tamamlak, tamamlamak adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuklarını ve ticari hayatını konuşacağız. Bir, iki, Rahip Bahira ve Rahip Nastura hadiselerini konuşacağız ki biliyorsunuz bunları zaten. Üçüncüsü Hülfül Fudul. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten sonra bile bugün çağırılsaydım yine seve seve giderdim ve orada savaşırdım dediği o birliği o güzel hak adına bir araya gelen insanların hikayesini ve son başlıkta evliliği ve kurulan saadet yuvasını konuşacağız. Allah nefes verirse. İnşallah. Hocam teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah hayır razı olsun. olsun. Teşekkür Kardeşlerimiz ederiz. de dua etsinler. İnşallah. Allah sağlığımıza bir zarar vermesin de şu işi bitirelim inşallah. Allah razı. inşallah. Bizim de bu güzel işe ufak bir katkımız olabilir mi diye düşünüyorsanız sizden hiçbir şey istemiyoruz. Sadece şu videoyu beğenin. Alta bir çiçek de olsa bir yorum koyun. Allah razı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı geceler dileriz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun efendim.